Ey Ademoğlu, benim hakkımda seni aldatan nedir, ey Ademoğlu, sen peygamberlere ne cevap verdin, ey Ademoğlu, sen ilminle nasıl amel ettin, diye sorguya çeker, dedi.